şu de farklı parça zaman. Aktendir. Varıya gitmek, Çeleye gitmek için sefere çıkma bahanesiyle. Sizi küçük bir şeydi. Bir adamın marifeti varmış. Dedim mi söyle. İğneye, iğnenin öç çükürü var ya, iğne girdiye. Oya şöyle ip atınca ip o deri içine şey girermiş. Yani biz saatçi uğraşıp, bir oraya geçmek için Çare ararken, şöyle bir atıyor, geçiyor. Ondan hep adam para kazanıyor. Bu da zamanın zaman onun şerefi gitmiş, ya yani böyle adam var. E çarın, bakmış, adam maalesef gitmişlerdi. Adamı çağırmışlar, sen bir evi de yap bakalım. İğne koymuş, atmış. Adam iğne, iplik iğnen geçmiş. Hazine daha da bu bir, bir kese altı merendiyor, bir kese alta, ceyretçi çaren, film kapazesi. <gülüyor> Şimdi diyor ki bu maniyetin insanlara ne faydası var? <gülüyor> Yine nihayet nihayet oradan geçer. E, ilk kedi, ilk yavru takar, ama halka ne maniyet var, ne faydalar var bana? Halka faydalı bilmiyor yani hala da faydalı bir iş veriyor. Aslında sadece laf olsun bilin. Öğrenme. Bu, bu oku ki aklıma geldi o Hı -hı. evde okurken. Biz niye bu derece söze daldık şimdi bakın. Ömer'a evet, nerede, nereye geldi? Nereye geldi? Biz <gülüyor> hikaye söyleyebilirken kendimiz bir hikaye olduk, gitti. <gülüyor> bazı Mevlam'ın böyle giden, bazı insanı güldüren, bazı hakikate çağıran, sözler, bir sana bir laf derken, biz o laf olduk, çıktık, gitti diyor. Ben yoğun hikaye ediyorum. Şimdi ise sadece, sadece çok secde eden insanlar demek, sadece. Biz ben yoğun hikaye ediyorum, Yo yok olan hikaye ediyorum. Şimdi için sadece etten dönüp dolaşayım diye hain ve enin etmek etmekteyim. Hain ve enin şu türler. Hain şef arzu, ihtiyaçları, işte, yani işte canı gönlüne ikiz namazın diğer yani günü ibadetsen. Neşen, semane, öyle yaparsan istekle. Enin de inleme, inirti, ızdırap. ikisi birden var. Ben yoğun hikaye ediyorum. Şimdi sacitler hikaye, secde edene dönüp dönüştüm şimdi hain ve enin etmeli. Hem, hem ızdırap duyuyorum hem şey var. İkisi de var insanda. Burada bir ayete kerime var. Ee, şuara suretinin 217-219 ayetlerinin. Yani Ey Peygamberi Ekber, Ey benim büyük peygamberim, aziz ve rahim olan, aziz, büyük saygılı herkes tarafından, sayılan manası da Rahim, rahim de Allah'ın bir sıfatıdır. Sadece kendisine ibadet edenlere, kendisine çok sevenlere karşı gösterdiği lütuf, rahim olan Allah. Rahman bütün kainata, rahim de sırf kendisine seven sayan, ona öyle ibadet edenler için kullanılan bir sıfatdır. Aziz ve Rahim olan Rabbin Rabbine tevekkül et, ona uy, ona uy. O Rabbi Zişan, o büyük Rab Allah ki teheccüd namazına kalktığında seni ve namaz kılanlara imamet ettiğini görendir. Bu bir grup insan ne burada şey var, şöyle... Kadı bezavi diyor ki, bu Kadı bezavi gene bu gibi şeyler toplamış, e, hadis değil de, Hazreti Peygamber'in hayatını ayak toplamış bir insan Kadı Beyzevi. Ümmet için beş vakit namaz farz olup da, gece namazı sünnet haline gelince artık, gece namazı, hani tevcud namazı, şimdidir sünnetleri, sadece Peygamber'in kılması için, Nazı olun bir namazı ama ümmet çok sevmiş, gece kalkıp bir namazı kılmıyor. Kılınsa güzel olur tabii ki. Kılabilen kılsın. Gecenin üçte devir vaktinde kılınan iki ritartta 12 iki ritartta arasında bir namazıdır. Bu ritartta kılması bir He? Hangi saatler arasında? Sabaha sonra mı dedin? Üçten sonra mı dedin? Sabah namazından önce değil mi Ya Yastı namazı sabah namazını bölün yani, üçer. Şey e, sabah namazına şey. yakın olun, alın. Mesela <gülüyor> yastı namazı ya, şimdi kaçta? Dokuzda mı? Sabah namazı 5'te, dokuzdan bir beşe ne kadar? Sekiz saat. Sekiz üçe bölün, bölüp üçe. Üç 3'te. Sabah karşı, sabah üçte evet. namazda kılınır. Ve üçte, üçte evet. kılınır. Ama bu her an değişir. Yazda evet. yaza yaz doğru girer, daha daha dar vakti sığaracak. Kışın sabah karşı kılınır. Yani saat dörtte beşte kılınır. Ümmüleyin bakın dikkat edin, fazla değil, sohbet. kılmaya mecbur değilsiniz. <gülüyor> Sadece bu Herkese verilmiş bir namaz, ama çok sevgi için, bu namaz çok, istedir, çok da faydalı bir namaz. Cemlete buna şey, şey, kılmış, mecbur değil, değilsiniz. Kılarsanız faydası var tabi ki. Herkes onu uyurken kalkıyorsan, o saatte uykunun en tatlı zamanında, Allah Allah'a berabersin. Çok şahane bir şey tabii ki yapabilen yapar. Geceli akşam Salı ayvısının asabın kalkıp namaz kılıp kırmadıklarını teftiş iş için gece vakti evlerini dolaşmış. Bu artık tünetlerdeki artık kılabiliyor bu namazı. Bakın kim kılıyorki kim kılma Medine'nin etrafını dolaşmış. Ve o evleri Kur'an kıraatı ve zikir ve tesbih sesiyle arı kovanları gibi uğuldan bir halde bulmuştur. Herkes hmm. kalkmış hmm. tevcid namazına hmm. ve çok sevilmiş. <gülüyor> tevcid namazı çok sevilmiş. O zaman da çok sevilmiş, şiddet çok sevilmiş. 2 ile 12 rekat. Ve 2. E, e, e, İkişer dikkat alttan kullanılamazlar. E, iki dikkatli bir selamete kalkacak. İş adamı. Yani seri sülük erbabı. Burada iş adamı. Seri sülük erbabı çöker. Sizlersiniz. Söz sizlere. Bizlere. Seri sülük indiğinde şu söylenen sözde hikaye değil. Yaligar. Sevgile, sevgile verilmiş şey gibidir yani bir hatırat, Sevgile bir gedi, yedi, gedi gibidir. Kaşınca 85 evet Ya evin manasını bildiğim için yazmışım. ya Hazreti Peygamber'in kendime hicreti zamanı, Hazreti Muhammed'e, mağarada arkadaşlık etmiş olan Hazreti Ebu Bekir mağara dostu, çok vefalı, sadık, bir dost, Allah'a yakın olan dostu, Allah sevgilileri. Hazreti Ebubekir'in şeyde, sıddık, sıfatı, sadık olan insandı. O mağaralarda, onlar ayağını, yılam yılam sokmadı, sesini çıkarttı başınıza okup, uyuyor orada. Yılan ayağın sokuyağın az Ebu Bekir, e. sesini çıkartmıyor. Canım yerine ama sesini çıkartmıyor. Kalkacak değil. Sen, e, tamamen ki demediğim gibi, o tehlike içerisinde, o uyanında, Ebu Bekir e Sıddık. E, bakmayın siz, bazı kimsenin, yani, Ebu Bekir, yani Bekir Eden'e, Ömer evet, Atın Osmanlı'nın seminliğiye bakmayın. Hana yani büyük hatı büyük hataya dolar, yani büyük hataya dolar. Ama Allah inşallah onu onu doğru yola koyacaktır. Yani mürşidin vasıh halidir. Bu nasıl hadi öbürdeki rahisler müşüdlerin de hali odur yani derdir Hazreti Ebubekir gibi derler. O madde tende onun yandaydı ama müşrikler manen her zaman yanında derler. Hazreti Ebubekir gibi diller bahasında. Hak'ta asi olan pardon, hakka asi olan nasi bin Haysin esatir Evvel esatir evvel Evel mitonuşik Esatir <Gülüyor> Mitolojinin rakçısı <Gülüyor> esatirdir, esatir. Bu esatir, şimdi dini konuda şey e, mitoloji. Demesi Kur'an için bir din devam meselesi oldu. Nastır bin Hayis, Kur'an ileri gelenlerinden. Ve Müslümanlığın şiddetli düşmanlarından idi. Bu herif Ticaret İsl'in İran'a gitmiş. Orada Rüstem ve İsfendiyar masalları Rüstem Zaloğlu Rüstem. Zaloğlu Rüstem. Şey bir şey, kitabı 4 cep deyip adama diyor. Şehname. Şehname kimin? Firdevsi. Firdevsi. Firdevs. Firdevs. Firdevs. Firdevsi. Firdevsi. pardon tamam. Şehname'nin, evet, Firdevsi'nin ilan şairidir. Şehname adında dört çiftli bir tabi vardır. Milliyetin makaneye de fakirde var ama e, evde bulunması bir kitablarından birisidir. İşte e, havaatır denilen kitaplar, onlar hava, e, havacı var. Ama e, hakikat de, bu hakiki olmayan şeyleri kavrayabilmek için bir vasıdadır. Desatür demek, e, Yunan mitolojisi, NATO'da, yok, yok Zeus'miş, Venüs'miş, işte Paris'miş falan bir sürü tanrıları var onay hepsi sırtı yalan yanlış şeyler. İsrailiye masallarında öğrenmişti. Hazreti Peygamber Kur'an okuyup oh peygamberlerine iman etmeyen eski kavimlerin nasıl helak olduklarını anlatırken şimdi siz de sordunuz ona. Sen sormuşsun. İşte Kur'an da eski kavimlerin o oh, vakti diyor. Kur'an da Hukukta peygamberine iman ete, eski kavimlerin nasıl helal olduklarını anlattırken, bu Kur'an'da var ama onların sana misal ortam verir. Onu nasıl olduklarını sana misal ortam verir. Bunu yap diye vermezsin. Anlatırken Muhammed size eski masalları söylüyor. Bu Hays bin halkı böyle, o, ona size eski masalları söylüyor? Gelin, ben daha iyilerini anlatayım. Pardon. Peygamber es eski masallar atıyor. Ben size daha iyi yenilerini anlatayım. Çünkü son son çıkan model masallar. Anlatayım diyor. Bakın, nerede, nereye gelmişler? Diyor. Mahsat, Hazreti Peygamber kötülenir Diye halkı başına toplar ve onlara İran <gülüyor> mesatirini anlatırdı. Sonra Bedir'de yakalandı ve idam edildi Yani Kuran ı Kerim'in ayetlerini mitolojiyle kıyas ediyor. Allah'ın anlattığı şeyler fasepüsü Ben size bunu hakikaten adına tutuyor. İran halkı halk, halk masallarına atıyor. Tabi yanlış şeyler. Cezasında buluyor. nur ilahinin Allah'ın nurunun, bulunduğu la mekan aleminde, mekansızlık aleminde, mazi müstakbel ve hal yoktur. Mazi geçmiş, la mekan sonsuzlukta ama insanın sonsuzluğunda o, o şeye ermiş. Anlayış, elmiş, düşünceye sahip insanların hayatında geçmiş gelecek ve şimdiki zaman yoktur diyor. Bizim yani biz, biz görevlerde geçmiş zaman yoktur. bir dili geçmiş, üçü geçmiş diyorlar. İmenni yani, göremeyi okpaske de, hal olarak geçmiş gelecek ve e, hal yok dişiyor. Daha iyi bir zaman vardır. Daha iyilik vardır, hal yok Geçmiş ve gelecek itibari sana müspethedir. Geçmiş ve gelecek anlayışı bizlere göre, hani dünyaya bağlı insanlar için. Senin iki sandığın mazi, burada da bir anlayış vardır şimdi açacak Burada da bir, bir şey iki zamanda birden oluyor. Onun için açıdan Senin iki sandığın mazi ve müstakbalin ikisi de birdir. Yani mazi de bir, istikbal de bir. Bu lamekel aleminde mazi falan yoktur. Sadece hay vardır. Bugün güzel, güzel. İnsanlar zamanı mazi geçmiş, hay şu an ve istikbal diye iş ayırırlar yapıyoruz. <gülüyor> Lakin bakılırsa hal şimdiki an yoktur. Niye? An, an diyor. Zaman başka şeydir. Vakit başka şeydir. Onlara namaz zamanı demeyiz. Namaz vakti deriz. Zaman Geniş bir biraz genel zaman kullanacağım, geniş çok, geniş bir zamanı e, anlatır. E, vakit ise o geniş zaman içerisinde bir tek o an anlatır, vakit otur Namaz vakti geçti derim. Namaz zaman, zaman geçti namaz artık e, fiile kalkmış demek namaz kılmaz. Hiç namaz kılmaz, namaz kılmaz. Namaz afliince namazı kılmanan parto duvatit geçti deriz. Önüste kocan namaz kazaya kaldı deriz. An da vaktin o oradaki anıdır Hayidir an vaktin ha, vahtin, o, oradaki haydi bin bir anıdır bir çok kısa bir zamandır. Çünkü hani limit var ya limit sıfaya yakından Bak en kısa zamandan an geçer. Çünkü şimdi dediğimiz de mazi olmuştur. Şimdi mı? gitti. Bir daha gelmez. Demek yani an hemen geçiyor. Maziye aktarıyor. O halde maziyle Müstakbel kalın bir mağazı geçti bir gelecek var müstakbel gelecektir. Bunlar da biz mahlukta, da biz ne bize göredir nispete Hakk'a nispete değildir. Allah niye Hakk'a kaçıyorsun? Çünkü o diğer mekândadır Allah'ın mekanı yoktur. Allah mekân yok diyorlar, ayetin kalbindedir adam. Kalbinin hem akıl hem yani güzel şey akıl kalptir. Allah'ın mekanı Allah'ın mekanı kalpledir. Senin, senin kalbindedir. Onun mekanı gökyüzleri falan filan değildir. Onun mazi ve müstakfariye mü, geleceği yoktur. Onun için mazi ve geleceği yoktur. Daha daimlidir. Bir anı daim, bir an vardır. Yani devam edip giden zaman vardır. Hz. Mevlana buna bir misailer diyor ki, o daim olan an. Yani o da bir zaman. O daim olan anlar geçip geçip gidiyor. Onlar da bir zaman. Evime kalıp inlediğim zaman geçti. Bir kimse, bir başka senin babası, bizim oğlumuz olur. Bir insan düşün ki Faranın Ahmet'in babası ne oğlu olur. Yani Ahmet o adamın torunu oluyor. Keza dam zeytin altında zaten bir mıyken azıtlıken oğlu eve eve oğlum var ya te kölesi var diye dam dam bir çatı bu da ki dam keza burada bir mesela dam zeytin zeydir altında yani zeyt damın üstünde oturuyor üstteki katta oturuyor şu tavan üstünde oturuyor. Ve amren üstünde bulunur. Am da burada oturuyor. Şimdi o aynı tavanın onu şu tavansın o zaman hem tavan oluyor hem tavan oluyor. Zeyd'e göre o tavan. Zeyd bunun üstteki katta oturduğuna göre bizim tavan dediğimiz şu şey onun için tavan oluyor. Burada oturanlar içinde bu tavan. Yani bir şey aynı anda iki şekilde kolay üret. Ahmet Mehmet de Hasan diyelim. Hasan ama Ahmet Hasan'ın torunu ama Ahmet. Ahmet'in oğlu Ahmet de onun oğlu. Üç, üç, üç üçlü bir anda mevcut oluyor. Onu anlatır Yani bahas edelim ki bizim bir oğlumuz, bir <gülüyor> torunumuz var. Oğlumuz hem bizim çocuğumuz, hem de torunumuzun babası değil. Öyle değil mi? Keza zeytin, Zeyd denilen kimsenin evinin damına çıkmış. <gülüyor> Amr'ı da evin içinde olarak mütalaa ederim. Zeyd damının üstünde. Amr dedi de burada. Mütalaa ederim. O halde dam, Zeytin altında şu tavan zeytin ayaklarının altında ama <gülüyor> amın da üstündedir. Aynı hal iki ayrı manada kullanabiliyoruz. Zeytin tavanı diyeceksin, zeytin tavanı diyeceğine e, bir tavan tavanı derse aynı şey anlaşılır. Bunlar gibi zamanın mazi ve müstakbel sıfatları da itibaridir. Yani zamanla e, geçmiş gelecek, şimdiki zaman hep itibarip geçişi şeylerdir. Aynı bu tavanın iki ayrı, iki mananın tek bir manada birleşmesi gibi. işte birini çatır, birinin tavanı oluyor, aynı anda öbüründe taban oluyor. Bunlar itibari şeyler. Zaten Kainat itibaridir. İtibaridir. Bizim de prestava diyor. İtibari diyor. İşte saatte 2 24 saatte böyle 30 30 saat niye böyle 22 saat niye böyle daha daha daha koy hesaplanması. Niye şimdi o haline verdik de o konuya verdik de daha koy hesapladık. Bana tonitariye Kişi hesabını çetrefe yoran bir şeye gözdik, ee, ona bölseydik, bir sondan bir hal atardı, onu ona bölerdi, daha kolay ama itibarı olduğu için, dünyanın dönüş itibaridir, her şey itibari. Damın altı ve üstü tabiri, o iki kişiden, yani zet damın üstünde, damın altında bulunmasından duhur etmiştir. Yoksa dam artık, dam ancak herhangi bir şeydir. Zeyde ve damına göre dam ikilik arz ediyor, yoksa herhangi bir şey. O iki kişi için mühim, için mühimmidir. Bu söz, bu söz onun misli değil bir misaldir. Burada şimdi misli yazıyor misil. Bizim kafamıza göre misli onun birkaç katı değil mi? Misli deriz, üç misli beşmişse fakat iyi. Bizim konuşmalarımızda yanlışlıklar var. Bu söz onun misli değil bir misaldir. Yani manayı, yeni manaları eski harflerle ifade edebilmek ne mümkün? Şimdi onu anlatıyor orada. Mis ile misal arasında fark vardır. Mis bir şeyin tıpkısı demektir. ki işte misli, misli deriz birkaç katı. Ama Dükkanlarda da böyle wersel. Bizim anlayışımız başka. Açmayacağım biraz sonra açacağım. <gülüyor> Onu az çok <gülüyor> hatırlatan manasına denir. Bir şeyin misali. Onun üstü olamaz. Misali birisi onun misli olamaz. Mesela falan arslan gibidir. Denemek de o falanın tamamıyla Aslan olması ican etmez. Aslan başka bir şey. Ama aslanın bastıkları onda vardı. İşte Kuvvetlidir, cengaverdir, cesurtur, başka. Ama aslan dedi. E, zikredilen baba, oğul torun ile damın altı ve üstü meseleleri de ancak böyledir. Onların tıp gibi ayı değildir. Çünkü harp ve lafız böyle ince ve aslan manaları ifade etmekten Acizdir. Fakiriniz çocuktaşıyım bunlara lütfete de baktım da bakayım bir <gülüyor> misk benzer işmiş benzer. Ne mi, misilleme yapmak derler ya hani o da bu anlamda mı acaba? Benzer tabi misilleme abi. yapmak. Benzer yani. tabi evet. evet. ama misiler de çıktı <gülüyor> kat bir kat. Ne <kat>, <gülüyor> <gülüyor> Biz, benzer, eş. On misli derler bir daha, on kere aynısı falan gibi mi? Ne? Evet. On misli derler ya bir on şey, katı. yani on aynısından <gülüyor> falan altı, Evet, on kat, on misli. Yanıl bir yanlış kullanılır. Şöyle bir misal demiş lügatta, <gülüyor> mukabele misil diyor. İki, iki. Tıpkı aynısı. Arap çözülüşü belki farklıdır. Mukabele-i, mukabele-i, karşılık vermesi, aynı. Bu da yanlışlamayacağın Benzerini yaparak karşılık vermek misilde mesela dedim gibi. Misal de örnek örnek rüya gibi misal rüya örnek benzeri andırdığı şeyler. <gülüyor> Ey kırbe. Kırba, bime göre kırba derler. Meşinden bir torba adı bağ vardı. Ona kırba denir. O daha çok köyler kullanır. Ee, kırba, Allah'ın bu şükür denizi sahilsiz ve kenarsızdır. Kırba, yani bir torba, meşin bir torba. Yani mahdut. Ölçülü, mahfut bir şey. Halbuki ki Allah'ın şükür denizi Allah'a şükretmek amire hep sonsuz aradan sonsuz dileriz. O da sonsuzluk denizinde derye. Denizin sahisi küküvet Şükür denizinin ne sahibi var ne kenar var? Dere kenar gibi değildir. Dere kenar ne derin aklı bir yerdir, mahcub bir yerdir. Bine aleyh ağzını bağlar. Yani Esrar-ı harf ve lafız yardımı anlayacağım diye çalışır. Esrar ilahi, Allah esrar-ı Allah'ın Esrar'ı harf ve kelimeye, kümleye, kitaba sığırsın. Esrar-ı hiç bilinmeyen bir şeydir. Taahhütü yani esra ilahi, İlahi, harp ve lafız yardımı ile anlayacağım diye çalışma. Neyini çözersin onu? Doğuştan çözersin. Doğuş. Başka yapacağım bir şey yok. Çocukta, burada ayıp bitiyor. Saate bakalım, deriz şimdi fazla. 4 4 4 4 4 bazı <gülüyor> şeyleri Bugün az 30 günlük kapak 20 saniye kopmayacak. Bir bir Şimdi burada suallar da spora, spora mı bu cevaplar da Benim Ben baycimlerden biri ki çok hoştu. De yani, tabii hafıza insanın tabii ki değerlidir. Tamam bizim evet. onur bizim evet.